Hazreti Peygamber'in insanlığı cömertliğe ve Allah için harcamaya teşvik etmesi. Cerir radıyallahu an şöyle anlatıyor. Bir gün sabahleyin Hazreti Peygamber'in yanında oturuyorduk. O sırada oraya Mudar kabilesinden kaplan derisi veya aba giymiş, neredeyse çıplak, yalın ayak bazı kimseler geldi. Onların bu acıklı hallerini gören Hazreti Peygamber çok bozuldu, Yüzü mosmor kesildi. Kalkıp evine girdi. Sonra çıkarak Bilal'e ezan oku dedi. Namazı kıldırıp hutbeye çıkarak şu ayetleri okudu. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten ve ondan da eşini yaratan, ikisinden pek çok erkek ve kadın yaratıp meydana getiren Rabbinizin azabından sakının. Adıyla birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'ın azabından ve akrabaların haklarını korumamaktan da sakının. Şüphesiz ki Allah sizin üzerinizde kontrol edicidir. Allah'tan, O'na muhalefet etmekten sakının. Herkes yarını için öne sürdüğüne baksın. Bunun üzerine, oradakilerden, kimi dirheminden, kimi elbiselerinden sadaka verdi. Bazıları bir ölçek buğday, bazıları da hurma getirdiler. Hazreti Peygamber, ''Bir hurmanın yarısı kadar da olsa, sadaka veriniz.'' buyurdu. Ensardan birisi, avuçlarının alamadığı kadar büyük bir kese getirdi. Öyle ki, onu neredeyse taşıyamayacaktı. Daha sonra, halk, güçleri oranında bir şeyler getirmeye başladı. Sonunda, orta yerde yemek ve elbiselerden iki yığın meydana geldi. O zaman Hz. Peygamber'in mübarek yüzlerinin sanki altın suyuna batırılmış gibi ışıl ışıl olduğunu gördüm. Çok sevinmişlerdi. Hazreti Peygamber bundan sonra da şunları söylediler. Kim İslam'da güzel bir çığır açarsa onun ecri kendisine verildiği gibi ondan sonra gelip de o çığırı takip edenlerin ecirleri de onlardan hiçbir şey eksiltilmeksizin kendisine verilir kim de İslam'la kötü bir çığır açacak olursa, onun günahı kendisine yazılacağı gibi, ondan sonra o çığırdan gidenlerin günahları da, onlardan hiçbir şey eksiltilmemek şartıyla kendisine yazılır. Hazreti Peygamberin bir hutbe irad ederek, onda cömertliği övüp cimriliği yermesi. Hazreti Peygamber, ilk hutbelerini irad etmek istediklerinde, minbere çıkarak, Allah'a hamdü senadan sonra şunları söylemişlerdir. Ey insanlar! İyi biriniz ki Allah Teala sizlere din olarak İslam'ı seçmiştir. İslam'ınızı cömertlik ve güzel ahlakla süsleyiniz. Bilmenizi isterim ki cömertlik kökü cennette, dallarıysa dünyada bulunan bir cennet ağacıdır. İçinizden cömertlik edenler o dallardan birine yapışmış olup bu dal onu cennete götürecektir. Cimriliğe gelince o da kökü cehennemde, dallarıysa bu dünyada bulunan bir ağaçtır ki cimrilik yaparak kendi dallarından birine tutunanı cehenneme götürür. Daha sonra Hazreti Peygamber iki kez de Allah yolunda cömert olunuz buyurdular. Hazreti Peygamber'in vefatından önce kendisinde bulunan paraları dağıtması Hazreti Peygamber'in yanında 7 dinar vardı. Onları Hazreti Ayşe'nin yanına bırakmıştı. Hastalandığında "Ey Ayşe, Ali'ye gönder de dağıtsın." buyurdular ve sonra bir baygınlık geçirdiler. Kendisiyle ilgilenen Hazreti Ayşe bu altınları Hazreti Ali'ye gönderme fırsatı bulamadı. Ara sıra ayılmakta olan Hazreti Peygamber o altınları göndermesini söylüyor ancak yine bayıldığından Hazreti Ayşe onu bırakıp da kalkamıyordu. Nihayet biraz iyileşen Hazreti Peygamber o altınları Hazreti Ali'ye kendisi gönderdi. Hazreti Ali de bunları sadaka olarak dağıttı. Peygamberimiz o gün ağırlaşarak ölüm haline geldi. Hazreti Ayşe çırasını onun hanımlarından birine göndererek Allah'ın Resulü ölüm halinde bulunuyor. Başında bekleyebilmemiz için biraz yağ koysun dedi. Hazreti Ali'nin elindeki altı dirhemi bir dilenciye vermesi, Allah Teala'nın da ona altmış dirhem ihsan etmesi. Bir dilenci gelerek, Hazreti Ali'den bir şeyler istedi. O da, Hasan veya Hüseyin'den birisine, ''Annene git, kendisine vermiş olduğum altı dirhemden birini al getir.'' dedi. Çocuk gidip, biraz sonra gelerek, ''Annem onları un almak için sakladığını söylüyor.'' dedi. Hazreti Ali, kendi elinde bulunanlardan çok Allah'a dayanıp güvenmedikçe kişi gerçekten iman etmemiştir. Git o paraların hepsini al gel dedi. Hazreti Fatıma bu kez paraların hepsini yolladı. Hazreti Ali de bunların hepsini direnciye verdi. Bu olayın üzerinden henüz birkaç dakika geçmemişti ki bulundukları yere bir deve satıcısı uğradı. Hazreti Ali ona devenin kaç para olduğunu sordu. 140 dirhem olduğunu öğrenince de paranın sonra almak üzere onu bana satar mısın dedi. Satıcı da kabul ederek deveyi oraya bağlayıp gitti. Biraz sonra birisi gelerek bu devenin sahibi kimdir diye sordu. Hazreti Ali de onun kendisine ait olduğunu söyledi. Adam bunu bana satar mısın dedi. O satarım dedi. Böylece Hazreti Ali deveyi 200 dirheme sattı. Adam parayı vererek devesini aldı gitti. Hazreti Ali de bunun 140 dirhemini deveyi kendisinden aldığı kişiye ödedi ve bu şekilde 60 dirhem kâr etmiş oldu. Hazreti Ali bu parayı hanıma Hazreti Fatıma'ya verdi. O da bu nedir diye sordu. Hazreti Ali şu karşılığı verdi. Allah Teala'nın Hazreti Peygamber vasıtasıyla kim Allah'ın huzuruna bir hayırla gelirse, ona onun on misli verilir, şeklinde vaad ettiği paradır. Abdullah bin Ömer'in, canının çok çektiği bir balığı yemekten vazgeçerek bir fakire vermesi. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, Arafat'tan Cuhvi'ye indiğinde hastalandı. Canı balık çekmişti. ''Canım balık yemek istiyor, bulamaz mısınız?'' dedi. Aradılar, sonunda bir taneden başka bulamadılar. Onu alıp, Abdullah'ın hanımı, Safiye binti Ebi Ubeyde getirdiler. O da pişirerek, onun önüne koydu. O sırada, bir fakir gelerek, Abdullah'ın yanına oturdu. Abdullah ona, ''Şu balığı al da ye.'' dedi. Bunun üzerine oradakiler, Subhanallah, bizi o kadar yordun. Bu balığı güç bela bulabildik. Onu sen ye.'' ''Bu adama da başka bir şey veririz.'' dedilerse de, o, ''Ben bu balığı çok istedim. Öyleyse onu sadaka vereceğim.'' dedi. Ebu Zer'in, insanların mallarında üç ortak vardır.'' demesi. Ebu Zer radıyallahu an şöyle diyor, ''İnsanların sahip oldukları malların üç ortağı vardır. Birincisi kaderdir. O, bir malı sahibine yedirmek istemediğinde, hiç kimseye danışıp haber vermeden ya malı sahibinin elinden alır ya da sahibini örtürür. İkincisi mirasçılarıdır. Onlar mal sahibinin ölüp malı kendilerine bırakmasını isterler. Geriye mal sahibine de onun sorumluluğundan başka bir şey kalmaz. Gücün yettiği müddetçe bu üç ortağın en acizi olmamak için gayret göster. Allah Teala. Sevdiklerinizden infak etmedikçe gerçek sevaba erişemezsiniz buyurmaktadır. Şahit olun ki, şu deve mallarımın içinde bana en sevimli gelenidir. Ben onu ahirette bana azık olması için önden göndereceğim. Ensardan bir kişinin ailesiyle birlikte aç kalarak misafirini doyurması. Bir kişi Hz. Peygamber'e gelerek, ben aç ve yorgunum dedi. Hazreti Peygamber yiyecek vermesi için hanımlarından birine haber gönderdi. Ancak o yanında yiyecek namına hiçbir şeyi yoktur. Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki sudan başka bir şeyim yoktur dedi. Hazreti Peygamber diğer hanımlarına da haber gönderdiyse de hepsi aynı cevabı verdiler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber bu kişiyi bu gece kim misafir edecektir diye sordular. Ensardan birisi kalkarak, onu misafir edebileceğini söyledi. Sonra da onu alıp evine götürdü. Oraya vardığında hanımına, evde yiyecek bir şeyler var mıdır dedi. Hanımı da, çocukların yiyeceklerinden başka bir şey yoktur cevabını verdi. Adam, çocukları bir şeylerle oyala, akşam yemeği istediklerinde de onları uyut. Sonra biz yemeğe oturduğumuzda bir bahaneyle kalkıp çırayı söndür. Bu şekilde misafirimiz sanki biz de kendisiyle yiyormuşuz zannederek utanmasın diye karısına tembihte bulundu. Bu şekilde yemeğe oturdular. Misafir yedi, onlarsa aç olarak sabahladılar. Sabahleyin Hazreti Peygamber'in yanına gittiklerinde o Allah Teala seninle hanımının misafirine yapmış olduğunuz davranıştan hoşnut ve razı olmuştur buyurdu. Onların misafirlerine karşı göstermiş oldukları bu ihtimam üzerine, kendilerinin ihtiyaçları olsa dahi, Müslüman kardeşlerini kendilerinden üstün tutarlar, mealindeki Haşir suresinin 9. ayetine azil oldu. Hz. Zeyneb'in Allah yolunda sadaka vermesi ve diğer Müslüman kadınların savaşta orduya yardım etmeleri. Hazreti Ayşe şöyle anlatıyor. Hz. Peygamber, bana ilk kavuşacak olanınız içinizde eli en uzun olanınızdır buyurmuştu. Bu yüzden onun vefatından sonra hangimizinki daha uzun diye el ölçtürmeye başladık. Sonunda eli en uzun olanımız Zeynep çıktı. Çünkü o bizzat elleriyle kazanıp sadaka verirdi. Hazreti Ayşe şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra bir araya gelip Hangimizin elinin daha uzun olduğunu bulmaya çalışıyorduk. Çünkü Hazreti Peygamber, eli en uzun olanın, kendisine en önce kavuşacak olduğunu söylemişti. Bu durum, Zeynep'in vefatına kadar böyle devam etti. Onun vefatından sonra anladık ki, Hazreti Peygamber, el uzunluğuyla sadakayı kastetmiştir. Çünkü Zeynep, bizzat elleriyle çalışır, derileri tabaklar, dikiş dikerdi. Sonra elinin kazancından sadaka verirdi. Hazreti Zeynep yün eğirir Hazreti Peygamber'in askerlerine verirdi. Onlar da bununla elbiselerini veya eşyalarını dikerlerdi. Zeynep validemiz bu şekilde onlara yardım etmiş olurdu. Tebük Savaşı'nda Müslüman kadınlar da yardımlarda bulundular. Öyle ki Hazreti Peygamber'in evinde büyük bir yaygınun üzeri Onların vermiş olduğu küpe, bilezik, halhal gibi altın, gümüş ve fil dişi takılarla dolmuştu. Hazreti Peygamber bunlarla savaşa giden ordunun ihtiyaçlarını karşılamıştır. Hazreti Ayşe validemizin elinde bulunan şeylerden infak etmesi. Oruçlu olduğu bir gün Hazreti Ayşe validemize bir fakir geldi. Evinde de bir ekmekten başka bir şey yoktu. Hazreti Ayşe cariyesine onu fakire vermesini söyledi. Cariye, evde bundan başka bir şey yoktur. Eğer onu da verecek olursam akşam neyle iftar edeceksin?" dedi. Ancak Ayşe valdemizin ısrar etmesi üzerine ekmeği fakire verdi. O gün akşamdan önce Hazreti Ayşe'ye bir koyunla ekmek hediye edildi. Bunun üzerine cariyesini çağıran Hazreti Ayşe ona benim akşama ne yiyeceğimi merak ediyordun. İşte gördün mü? Bu gelenler senin fakire vermek istemediğin ekmekten çok daha iyidir dedi. Hazreti Ayşe'nin evinde üzümden başka bir şey bulunmadığı bir gün fakirin biri ondan yiyecek istedi. Bunun üzerine Ayşe validemiz orada bulunanlardan birine şu üzüm salkımından bir üzüm tanesi alarak ona ver dedi. Onun hayretler içerisinde Kendisine baktığını görünce de, kim bir miskal ağırlığında hayır işlediyse, onun mükafatını görecektir. Kim de bir miskal ağırlığında kötülük işlediyse, onun cezasını görecektir. Ayetlerine işaretle, bu üzüm tanesi kaç miskal ağırlığındadır biliyor musun? dedi. Kişinin kendi sadakasını bizzat eliyle vermesi. Gözleri görmeyen Harise bin Numa'nın sadakasını kendi elleriyle vermesi. Harise bin Numa'nın iki gözü de görmez olmuştu. Namaz kılmakta olduğu odanın kapısıyla namaz kıldığı yer arasına bir ip gelmişti. Kapıya bir dilenci geldiğinde sepetinden vermek istediği şeyi alır sonra da ipe tutuna tutuna gider onu dilenciye verirdi. Aile ifradı ona bu işi kendilerine bırakmasını söyledikleri zaman şunları söylemiştir. Ben Hazreti Peygamber'in insanın sadakasını kendi eliyle vermesi onu kötü akıbetlerden korur buyurduğunu işittim. Hazreti Osman'ın bir savaşta Hazreti Peygamber'e yiyecek yüklü 9 deve hediye etmesi. Hazreti Peygamber'in de bulunduğu bir savaşta Müslüman askerler arasında büyük bir açlık baş gösterdi. Müslümanları bir hüzün kaplamıştı. Münafıklarsa sevinç belirtileri gösteriyordu. Bu durumu gören Hazreti Peygamber sahabilere "Korkmayın. Yemin ederim ki Allah Teala güneş batmadan önce bir rızık gönderecektir." buyurdular. Allah ve onun Rasulünün söylediklerinin mutlaka gerçekleşeceğini çok iyi bilen Hazreti Osman Yiyecek yüklü 14 deve satın alarak bunların dokuzunu Hazreti Peygamber'e gönderdi. Bunları gören Hazreti Peygamber ne olduklarını sordu. Çevresindekiler de Osman bunları sana hediye olarak gönderdi dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber'in mübarek yüzlerinde sevinç, münafıklarınkindeyse hüzün belirdi. Daha sonra Hazreti Peygamber ellerini koltuklarının beyazı görününceye dek kaldırarak, Ey Allah'ım! Osman'a dilediğini ver, onun malını bereketlendir. Onun için şunları yap, bunları yap şeklinde dua ettiler. Öyle ki ne bundan önce ve ne de bundan sonra Hazreti Peygamber hiç kimse hakkında böyle bir duada bulunmamıştır. Önüne gelen ya da ikram edilen yiyecekleri hor görenlerin helak olması. Misafirlerinin geldiği bir gün, Cabir radıyallahu an, onlara ekmekle sirke ikram ederek şunları söyledi. Buyurun yiyiniz. Ben, Hazreti Peygamber'in, sirke ne güzel bir katıktır. Kendilerine ikram edilen yemeklere burun kıvırıp, onları hor görenler helak olurlar. Aynı şekilde, evinde bulunan yiyeceği hor görüp beğenmeyerek, arkadaşlarının önüne getirmekten çekinen kişi de, Helak olur buyurduğunu işittim. Hazreti Peygamber'in Cabir'i evine götürerek ona ekmek ve sirke ikram etmesi. Cabir radıyallahu anh şöyle anlatıyor: Evimde oturduğum bir gün Hazreti Peygamber gelerek dışarı çıkmam için işaret etti. Hemen çıktım. Elimden tutarak beni hanımlarından birinin oturduğu yere götürdü. Beni kapıda bırakarak içeri girdi. Biraz sonra da çıkıp içeri girebileceğimi söyledi. Hanımı üzerine bir örtü almıştı. Hazreti Peygamber, Yiyecek bir şeyleriniz var mı diye sordu. Var diyerek üç tane ekmek getirdiler ve bir sofranın üzerine koydular. Hazreti Peygamber, ekmeklerden birini böldüler. Sonra da bir buçuğunu benim önüme, diğer bir buçuğunu da kendi önlerine koydular. Arkasından, Bunların yanında yiyebileceğimiz bir katık yok mu diye sordular. Hanımı da birazcık sirkeden başka bir şey yok dedi. Hazreti Peygamber getirin onu. O ne güzel katıktır buyurdular. Hazreti Ömer'in koca karıyla yetimlerin karınlarını doyurması Eslem şöyle anlatıyor. Hazreti Ömer bir gece dolaşmaya çıkmıştı. Bir çadırdan çocuk ağlamaları işiterek oraya yöneldi vardığında izin isteyerek içeri girdi. İçeride ihtiyar bir kadın ocağın üzerine su dolu bir kazan koymuş onunla uğraşıyor. Etrafta da birkaç çocuk dolaşarak ağlıyorlardı. Hazreti Ömer: "Ey Allah'ın kulu, bu çocuklar niçin ağlıyorlar?" diye sordu. Kadın: "Açlıktan ağlıyorlar." dedi. Hazreti Ömer: "Peki, ateşin üzerindeki şu kazan nedir?" diye sorunca da kadın Gördüğün gibi içerisinde su var. Çocuklar avunup uyusunlar diye de ateşin üzerine koyarak sanki içerisinde yiyecek bir şeyler varmış gibi karıştırıyorum cevabını verdi. Bunun üzerine Hazreti Ömer'in gözlerinden yaşlar boşandı. Sonra da sadaka ambarına gidip bir çuvala yağ, un, hurma, elbise ve biraz da iç yağ koydu. Bana da ey eslem! şu çuvalı sırtıma yükle, buyurdular. Ey müminlerin emiri, öyle şey olmaz, ben götüreceğim, dedim. Ama kabul etmeyerek, annesi süce, ahiret gününde bütün bu şeyler benden sorulacaktır. O halde, bunları benim taşımam gerekir, dedi. Çuvalı yüklendi ve böylece, o kadınla çocukların bulunduğu yere kadar gittik. Oraya vardığımızda, kazanın içerisine, Biraz un ve iç yağ koyarak pişirdi. Pişirirken de kazanın altındaki ateşi üflüyordu. Bu sırada da sakalının telleri arasından dumanlar çıkıyordu. Pişen yemeği kendi elleriyle o çocuklara yedirdi. Bundan sonra da karşılarına geçerek vahşi hayvan taklitleri yapıp onları eğlendirdi. Kendisine bir şey söylemeye cesaret edemedim. Çocuklar gülüp oynamaya başlayana kadar bu şekilde devam etti. Çıktığımızda bana, Ey Eslem! Onların karşısında niçin taklitler yaptığımı biliyor musun? diye sordu. Hayır dedim. O zaman ben onları ağlarken görmüştüm. Gülüşlerini görmeden ayrılmaktan korktum. Ancak onların gülüp oynamaya başlamasından sonra rahatlayabildim dedi. Bir Müslümana elbise giydirmenin mükafatı. İbn Abbas'a bir dilenci geldi. İbn Abbas ona Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de onun resulü olduğuna dair şehadet eder misin dedi. O da evet ederim karşılığını verdi. İbn Abbas Ramazan orucunu da tutar mısın diye sordu. Dilenci evet tutarım diye cevap verdi. Bunun üzerine İbn Abbas ona bir elbise vererek şöyle dedi: "Sen benden bir şeyler istedin. Bu durumda sana bir şeyler vermemiz üzerimize borç oldu. Ben Hazreti Peygamber'in Müslümanlardan kim başka bir Müslümana bir elbise giydirirse, elbise giydirdiği kişinin sırtında kaldıkça Allah da o giydireni korur." buyurduğunu işittim. Hazreti Ebubekir'in mal dağıtımı esnasında ayrım yapmaksızın Herkesi eşit tutması. Hazreti Ebubekir mal dağıtımı sırasında herkese eşit muamelede bulundu. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Ey Allah Resulü'nün halifesi, sen Bedir ashabını diğerleriyle bir mi tutuyorsun? Onlara daha fazla vermek gerekirdi." dedi. Hazreti Ebubekir ise şunları söyledi: "Dünya geçim üzerine kuruludur. Geçimin en hayırlısı da ortanca olanıdır." Bedir asabının üstünlüklerine gelince, onların üstünlükleri sevaplarındadır. Bir mal dağıtımı esnasında, Ebu Bekir Sıddık'a, ilk Müslümanlara daha fazla vermesi teklif edildi. O ise şunları söyledi. Onların üstünlük ve faziletleri Allah katındadır. Geçim hususunda yapılacak en iyi şey ise, herkesi bir tutmaktır. Hazreti Ebubekir halife seçildiğinde halk arasında eşit bir şekilde taksimat yaptı. Bunun üzerine bazıları "Ey Allah Resulü'nün halifesi, keşke muhacir ve ensara daha fazla verseydin." dediler. Hazreti Ebubekir ise şöyle buyurdu: "Ben onların ecirlerini satın almak istemiyorum. Geçim işinde hiç kimseyi tercih etmeyerek herkese eşit muamele etmek en iyisidir." Hazreti Ebubekir, halife seçildikten sonra gelen ilk malı Müslümanlar arasında eşit bir şekilde dağıtıyordu. Hazreti Ömer, Hazreti Peygamber'e ilk iman edenlerle ilk muhacirlere biraz daha fazla verilmesini istedi. Hazreti Ebubekir de ona, ne yani kazanmış oldukları sevapları onlardan satın mı alayım? dedi ve eşit bir şekilde dağıtmaya devam etti. Hazreti Peygamberin vefatından sonra Bahreyn'den bir mal geldi. Hazreti Ebubekir çıkıp kimin Hazreti Peygamber üzerinde bir borcu varsa ya da Hazreti Peygamber kime bir şeyler vereceğini vaat buyurmuşlarsa bu kişiler ayağa kalksın ve bu maldan hakkını alsın dedi. Bunun üzerine Cabir radıyallahu an ayağa kalkıp elleriyle üç kere işaret ederek Hz. Peygamber eğer Bahreyn'den bir mal gelirse bana bu kadar vereceğini vaat etmişti dedi. Hz. Ebu Bekir de ona o halde kalk ve ellerinle al dedi. Cabir kalkıp o maldan 500 dirhem aldı. Halife ona bin dirhem daha verilmesini emretti. Sonra da geri kalanı adam başı onar dirhem olmak üzere eşit bir şekilde dağıttı ve bunlar Hazreti Peygamber'in insanlara vaad ettiği şeylerdendir dedi. Ertesi sene bir öncekine nispetle çok daha fazla mal geldi. Hazreti Ebubekir yine aynı şekilde bunları da eşit olarak dağıttı. Adam başına 25 dirhem düştü ve bir miktarda arttı. Bunun üzerine hizmetçilere de beşer dirhem dağıttı. Sonunda da köleleriniz de sizin için çalışmaktadırlar diyerek, onlara da bir şeyler verdi. Bazı kimseler, Hz. Peygamber'e olan yakınlıklarından dolayı, muhacir ve ensara, daha fazla vermeliydin, dediler. O da şöyle buyurdu, Onların ecri, Allah'a aittir. Bu ise bir geçim meselesidir. Bu konuda, en hayırlı olanı, herkesi eşit tutmaktadır. Bu durum, halifeliği süresince, hep böyle devam etti. Hz. Ayşe'nin fakir bir kadınla olan kıssası. Hz. Ayşe şöyle anlatıyor: Evime fakir bir kadın geldi. Beraberinde bir şeyler vardı. Onları bana hediye etmek istiyordu. Ondan hediye kabul etmekten çekindim. Bunu da ona karşı duyduğum acıma hissinden dolayı yaptım. Hazreti Peygamber, niçin onun hediyesini kabul ederek hediyesinin karşılığını vermedin? Zannederim ki ey Ayşe sen onu hakir gördün. Tevazu göster. Çünkü Allah tevazu sahiplerini sever, kibirlilerden de nefret eder. buyurdu. Selman-ı Farisi'nin bolluktan korku bağlaması. Selman-ı Farisi ile Beni Abs'ten bir adamın kıssası. Beni Abs kabilesinden bir adam şöyle anlatıyor. Selman-ı Farisi ile arkadaşlık yaptım. Allah Kisra'nın hazinelerini Müslümanlara vermişti. Selman bana, size bu hazineleri veren ve sizi nimetler içinde yüzdüren Allah, Hazreti Peygamber hayattayken hazinelerini kilitlemişti. Hazreti Peygamberle ashabı sabahları kalkarken ne dinarları, ne dirhemleri ve ne de bir avuç yemekleri vardı. Ey beni absten olan kardeşim Şimdiki durumu görüyorsun," dedi. Biraz sonra savrulan bazı harmanların yanından geçerken Selman aynı sözleri bir daha söyledi. "Beni Abs kabilesinden bir adam şöyle anlatıyor. Selman, "Ey Abs'li kardeşim, in ve iç," dedi. "İndim, Dicle'den bir avuç su içtim. Bana, senin bu içişin Dicle'den bir şeyi eksiltmedi mi?" dedi. Ben de Sanmıyorum ki bir şey eksiltmiş olsun dedim. İşte ilim de böyledir. Ondan alınır fakat eksinmez dedi. Sonra tekrar yolumuza devam ettik. Bazı buğday ve arpa yığınlarının yanından geçtik. Bana bunların bize verilmesinin hayırlı olduğunu mu sanıyorsun? Hazreti Peygamber ve ashabına verilmeyişinin de şer olduğunu mu düşünüyorsun dedi. Bilmiyorum dedim. O ben biliyorum Bizim için şer, onlar içinse hayırlıdır. Hazreti Peygamber vefat edinceye kadar üç gün arka arkaya doyasıya yemek yemedi. dedi.